Diğerkem'dan herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Canlı yayındayız. Yayın masamızda Ferel Kabil var. Bugün bir konuğumuz var. Adalarda faytonları ve atları konuşacağız. Atların geleceğini konuşacağız. Konuğumuz Yücel Sönmez. Açık Radyo programcılarından Hürriyet gazetesinde hafta sonu eklerinde doğa koruma ve çevre meseleleri üzerine yazıyor. Bugün e, sabah değil pardon e, öğleden sonraki saat 14'teki programda Dünya Mirası Adalar programında da Pınar Satıoğlu konuktu. E, benzer bir konuyu konuştular. Adalarda atların geleceği ve faytonların e, akibeti konusunda. E, biz de e, bir nevi benzer bir konuyu aynı gün içinde tekrar ele almış oluyoruz. İyi bir aslantı oldu kaldığı yerden devam edelim diyoruz. Hoş geldin Güzel. Hoş bulduk herkese merhaba. Ee, şöyle başlayalım Sen bir yazı yazdın Dedin ki Adı atlı faytanların kaldırılmasına karşıyım ama Bir durun kızmadan önce beni bir okuyun dedin Evet bunu söylemek zorundaydım biraz İstersen bu başlıktan biraz başlayalım ee, Çok iyi olur. Çünkü öylesine atılmış bir başlık değil o zaten ee, Malum zamanımızda kimse kimseyi dinlemiyor ee, Üzerinde fikir beyan edebileceğiniz Konuşabileceğiniz her konu ...en yakın arkadaşınızla bile... ...bir boks maçına dönüşebiliyor... ...çok hızlı bir şekilde... ...kim kimi nakavt edecek, kim yenecek... ...bir kazananı ve bir kaybedeni olması lazım... ...kesinlikle... ...şeklinde bokuluyor bütün konulara... ...bu konu da böyle... ...yani atlı faytonların... ...kaldırılmasına karşıyım... ...dediğiniz an ikinci cümleyi kurmaya... ...fırsatınız kalmadan... ...linç edilme ihtimaliniz var... ...o yüzden biraz... <gülüyor> E, meramımı anlatabilmek için en azından ikinci, üçüncü, beşinci cümlede ne diyorum, derdim ne? Bunu anlatabilmek için öyle bir başlık tercih edildi. E, tesadüfen atılmış bir başlık değil yani. Bu aslında konunun özüne dair önemli bir gösterge aynı zamanda. Şimdi sosyal medya çağında biraz e, şöyle bir dönemden geçiyoruz galiba. Kendi kendimizi buraya hapsetmiş durumdayız. E, tersten başlıyoruz bir meseleyi incelemeye. Genellikle bir meseleyi incelerken önce o meselenin arkasındaki hakikatten başlanır. E, klasik yöntem budur. O hakikati anlar, analiz eder, parçalara böler ve bu parçaların içinden bizi sonuca götürecek olanlar e, arasında bir tartışma öreriz. İşte burada karşı fikirler varsa onlar oluşur. Hatta bazen oluşmamış fikirlerle başlanır. Fikir o süreç içinde oluşur. Ama sosyal medya e, bize şöyle bir şey armağan etti. Biz önce kanaatimizi oluşturuyoruz. Sonra kanaatten geriye doğru bu fakatlere, bu hakikatlere e, yöneliyoruz. Ve o hakikatleri de kanaatimizi güçlendirmek için içinden seçerek bazılarını kullanıyor, bazılarını reddediyoruz. Bir kanaat toplumu haline geldik. Burada tam pa bir parantez açayım e, Rauf. E, sadece sosyal medyada değil, aslında sosyal medyadaki dil ve yaklaşım sosyal ilişkilere de çok yansıyan bir şey Hı -hı. haline dönüşmüş durumda. E, yani... Ülkemizde hangi konu olursa olsun sadece sosyal medya değil. Ben en yakın arkadaşlarıma dahi atların kaldırılmasına, faytonların kaldırılmasına karşıyım dediğim an... İkinci cümleyi, üçüncü cümleyi kur, kur, kurmakta, kullanmakta çok zorlandım. Ee, hemen ilk cümle büyük hayal kırıklığına uğradıkları, benim böyle bir şeyi nasıl düşünebileceğimi, nasıl savunacağımı sonuç üzerinden e, yola çıkarak bir yargıyla ifade ettiler bana. Gerçekten bu konuyu anlatmak zor ama sadece bu konuyu değil, herhangi bir konuyu da anlatmak artık etrafımızdaki insanlara çok zor. Çünkü fikirler, o düşünceler, oluşan yargılar e, değişilemez, değişmez, dönüşmez ve kesinlikle başka fikir içine girip onu zenginleştiremez şeklinde bir e, yaklaşımla savunuluyor ve ortaya konuluyor. Dolayısıyla çok yol alamıyorsunuz bu e, ya yani en yakınızızdaki insanlarla bile çok yol almanız pek mümkün olmuyor birçok konuda aslında. Faytonlar konusu da biraz böyle. İstersen biraz neden ben faytonların kaldırılmasına karşı olduğumu anlatayım. Öncelikle ben e, her ne kadar ki burada e, senin istediğim şeyi konuşacak olsak da şunu belirteyim. Ben 15 yıldan fazla bir süredir yaz, kış adada oturuyorum. Adada ikamet ediyorum. E, adaya ilk gittiğim günü hatırlıyorum. E, böyle işte evde eşyalar dağınık falan. Sabah uyanıp mutfakta bir şeyler yaparken e, bir anda mutfağın camında bir atın kafasıyla karşılaştım ve göz göze geldik. O an ilk karşılaşmanı oldukça irkili, irkiliyorsunuz ister istemez böyle bir şey çünkü günlük hayatta her gün gördüğünüz bir şey değil böyle bir geriye sıçramıştım ama sonra onun at olduğunu hemen çok hızlı bir şekilde idrak edip e, bunun keyfine varmaya başladım düşünsenize yani evinizdesiniz ve camınızda dünyanın en güzel illa göz göze geliyorsunuz bir anda bu inanılmaz güzellikti inanılmaz e, iyi bir başlangıçtı aslında adada yaşamak için Ondan sonra da öyle devam etti seyir. Bizim adada, Burgazada'da biraz işlerin seyri farklı. Yani o gördüğümüz sosyal medyada yayılan, ağzından burnundan kan gelen, yorgunluktan çatlayan atlar tablosuna, Burgazada'da ben 15 yıldır şahit olmadım. E, şunu da biliyorum, atlar çalışmadığı zaman bir, e, serbest geziyorlar e, ve ben birçok arkadaşımın çocuğunu ilk defa atla da tanıştırdım. Orada gördüler, orada dokundular, orada sevdiler. E, tabii ki bu değil benim at faytonların kaldırılmasına karşı olmamın nedeni, tek nedeni. Yani benim adadaki keyif yapıyor halim değil. Benim şundan karşıyım. Birkaç tane sorum var. Bu soruların yanıtını bulmadığı, bulamadığım müddetçe de kafamda bu konuyla ilgili her daim soru işaretleri olmaya devam edecek. Çünkü bugüne kadar kime sorduysam da tatmin edici bir yanıt almadım. İlk sorum şu. yani Atları hayatımızdan çıkarıp onun yerine daha iyi ne koyacağız? Yani biz, şuna inanıyorum ben, bütün canlılarla beraber... Sadece insan ve insan arasındaki ilişkiden bahsetmiyorum. Diğer canlılarla aramızdaki ilişkiden de bahsediyorum. Birlikte yaşamasını öğrenemediğimiz ve hayatına saygı duymadığımız müddetçe, yani hayvanlarla aramızdaki problemi hak temelinde çözmediğimiz sürece aslında insanla insan arasındaki ilişkilerde de herhangi bir sorunumuzu çözmekten çok uzağız. Ee, bir hak savunmaya başlayacaksak bunu en alttan, ele almak durumundayız ve en alta baktığımız zaman da bu canlıları görüyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şeyin bu canlıların yaşam haklarını ve bir takım diğer haklarını savunuyor olmak ve onları hayatımızdan çıkarmak yerine hayatımıza ...senin gibi, benim gibi bir canlı olarak e, girmesini sağlamak, e, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, atları çıkardığımızda yerine gelecek şeylerin fotoğraflarını gördüm. E, bayağı bildiğiniz minibüs bu aslında, on kişilik. E, Böyle bir proje mi var? Yani şeyi biliyoruz, başlık olarak elektrikli fayton e, diye bir şeyden söz ediyoruz ama bu öyle bir şey mi? Bir elektrikli olacağı kesin ama o faytonun şekli şemaline ilişkin bir kesin bilgi yok. Ancak gördüğümüz fotoğraflar deneme amaçlı olarak başlatıldığını söylenen ve hayvanseverler tarafından paylaşılan, hayvan hakları savunucuları tarafından paylaşılan fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla aslında bildiğimiz minibüslerden çok farkı yok. Bunun anlamı aslında adaların trafiğe açılması. Yani içinde ister elektrik... Enerji sağlasın ister rüzgar sağlasın ister güneş sağlasın fark etmez ne olursa olsun sonuçta bir metal yığınını adaya koyacaksınız ve bu aslında adalarda ciddi bir trafiğe de neden olacak trafiğe kapalı adaları trafiğe, trafiğe açılmasına neden olacak ee, bir kere hiçbir adalı bunu istemiyor yani bu kararlar alınırken adalılara sorulmadığının da burada altını çizmekte fayda var. Ee, bir diğer husus da şu sorunun da yanıt bulması gerekiyor faytonlar ee, kaldırılsın demek için tamam faytonları kaldıralım peki şu anda yaklaşık e, 2000 tane at ne olacak bunların akıbeti e, nedir bunlarla ilgili ne hazırlandı elimizde bir plan bir program var mı e, kimse ...bana bununla ilgili olarak... ...doğaya bırakacağız atları... ...ve orada serbest özgür olarak yaşayacaklar... ...demesinler çünkü... öyle bir dua yok ...çünkü zaten sadece. böyle doğada atlar var... ...yılık atları... ...Türkiye'nin birçok ilinde var... Ee, ...birçok ilin yabanında dolaşıyorlar... ...ama şöyle bir gerçeklik de var ki... ...son 10 yılda... E, ...at, eşek ve katırların... ...doğadaki... E, ...yaklaşık %50'si... ...bu da 600 bine tekabül eden... ...bir canlı sayısına... ...denk düşüyor... Ee, yaklaşık %50'si yok olmuş durumda Bunlar niye yok oluyorlar Ben birçok yerde şahidiyim bunun. Ee, Çok dolaştığım için biliyorum Köylüler genellikle tarlalarına girip Tarlaları kullanılmaz hale getirmesinden şikayetçiler ee, Ve bu yüzden e, atları çok etrafında dolaşmasını istemiyorlar ee, Bir diğer noktada bildiğimiz gibi Bunlar aslında kesilip yeniyor da doğada hmm. Ve ciddi bir kıyım var. Sadece atlar için de değil. Bütün hayvanseverlerin dikkatini çekmesi gereken konulardan bir tanesi de şu bence. Doğadaki canlı çeşitliliğinin yaklaşık %70'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani biz aslında yabanımızı koruyamıyoruz ki atları yabana bıraktığımızda onları da korumuş olalım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili birçok çekincem var. Ama çözüm önerilerim de var. Hani böyle olsun da atlar zulüm görsün çatlamaya, kanamaya, ölmeye devam etsinler şeklinde bir fikirde ya da düşüncede değilim. Tabii ki bütün bunlar koşullar, şartlar oluşturulduğunda faytonların kaldırılmasıyla ilgili bir problemim yok ya da atlarla ilgili atlara eziyet edilmesini tabii ki hoşuma gitmiyor. Ancak hani atlar kaldırız, faytonlar kaldırılsından bir cümle sonrasında gidememiş durumdayız henüz. Aslında biraz e, o tarafa doğru biz gitmeye çalışalım. Şimdi e, bir proje gibi ele alırsak bunu e, bunun da birkaç tane katman var. Katmanlardan bir tanesi bugün mevcut durumu bize gösteriyor. İşte bir diğer katmanda bundan sonra ne, neler olabileceği bu mevcut durumdan vazgeçilirse. E, bunun içinde işte bir enerji kaynağı meselesi var, Örneğin. Hı hı. E, bir taşıt trafiği meselesi hı hı. var. ...adalıların, ada halkının buna katılması... ...bu süreci onların da kabullenebileceği... ...onların da e, içinde bulunarak oluşturacakları politikalarla yürütmek e, gerekçesi, gerekliliği var. Hı hı. E, mevcut e, fayton, atlı fayton sisteminin kendi içinde var olan bir takım gepler var. İşte e, toplu barındırma, e, bakım... ...adalarda bir veteriner hekim hizmetinin... ...kamu hizmeti olarak... ...bir e, kamu hizmetinin... ...orada kalıcı olarak olmaması... ...dışarıdan, e, karşı taraftan... E, ...kim zaman Maltepe'den, Kartal'dan, Bostancı'dan... ...getirilmesi ihtiyaç halinde gibi... E, ...pek çok katman var... ...biz bu katmanların hepsini birden... ...tartışabileceğimiz bir platform... ...görebilecek miyiz acaba... Bu çok zor yani ancak şu koşullarda tartışabiliriz belki bu radyo şu anda içinde bulunduğumuz odaya tarafları sokarsak birbirlerine dinleyiciler de bizi dinliyor diye <gülüyor> dinleyebilirler. Onun dışında gerçekten karşı tarafa bununla ilgili fikir geçirmek çok zor kapanıyor yani duvar kapanıyor aşamıyorsunuz bir şekilde o tartışmayı bu çok iyi niyetli bir çalışma olur ama hani iyi niyetiyle de kalır gibime geliyor tırk. Tıpkı işte fayton kampanyasında olduğu gibi az buz değil. 350 binden fazla insanın imza vermişliği var böyle bir kampanyaya. Faytonlar kaldırılsın evet. diye. Ee, sorun aslında senin de söylediğin gibi çok katmanlı ve sadece e, hayvanlarla ilgili e, vicdanımız üzerinden yürüyen bir tartışma. Hiç başka yönleri... E, ...görmüyoruz, tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Ee, dünyada da farklı yerlerde atlar kullanılıyor hayatın içinde. Fayton olarak kullanılıyor, yük hayvanı olarak kullanılıyor, birçok noktada kullanılıyor. Örneğin Amerika'yı ele alalım. Orada ne yapıyorlar? Bir kere şu soruyu sormamız lazım. Herkes faytoncu olabilir mi? Mesela atları dahi sevmeyen birisi ya da parayı attan daha çok seven birisini faytoncu yapmalı mıyız? Bu iyi bir soru bence. Ee, i̇kincisi faytoncular atları ne kadar biliyorlar ne kadar tanıyorlar onlardan ne kadar anlıyorlar ee, bu konuyla ilgili e, nasıl bir kalifiyeye sahipler bu da önemli bir soru. Ee, üçüncü olarak kamu Örneğin bu canlıların hayatımızda e, olmaya devam etmesini sağlamakla sorumlu olan e, çünkü bu sadece sizin ya da benim sorumluluğumuzda olan bir şey değil. Bu aynı zamanda birisi Türkiye'yi yönetiyorsa sadece insanları ya da sınırların içini yönetmiyordur oradaki canlılardan da sorumludur tüm canlılardan da sorumludur ağaçtan da sorumludur kuştan da kediden de köpekten de sorumludur kamu bu konuyla ilgili görevini ne kadar yerine getiriyor bu da iyi bir soru ki e, tartışma sadece işte karşı olanlarla kaldırılmasını savunanlar arasında geçiyor. Sanki e, kamu hakemmiş gibi izliyor ve kimse de buna ses çıkarmıyor. Bu işe kamu dahil edilebilir. Amerika'da mesela şöyle yapılıyor. Herkes Pythoncu olamıyor bir kere. Yani e, bunun belli bir takım e, sertifikasyonu, sertifikasyonu var, var tabii. var ki. Yani attan anlayacaksınız, insandanın insanla iletişiminiz iyi olacak. Ee, bir ata ne zaman nasıl bir e, komut vereceğinizi iyi biliyor olacaksınız bir sürü bunun e, unsurları var ikincisi daha önemlisi e, denetimler yani düzenli ve düzensiz denetimler şunu da bilmiyoruz mesela biz adalarda bir at ne kadar çalışmalı çalışacaksa yani hı hı. hemen yarın kaldıramayacağımıza ve yarın da ad adalarda atlar çalışmaya devam edeceğimize göre bu soruyu sorma hakkımız var bir at bir adada kaç saat çalışabilmeli, ne kadar yorulur ve ne kadar dinlenir, hakları nelerdir? Ya da kilometre bazında nasıl bir yol, yol alınır? alınır. Bunu mesela Amerika'da işte düzenli ve düzensiz denetimlerle yapıyorlar. Her ayın 15'inde bir kere faytoncu gidiyor, denetime tabi oluyor. Ondan sonra düzensiz denetimle ahırlar, atlar ve faytoncular yine aynı şekilde denetleniyorlar. Ee, ve bir takım uymaları gereken kurallar var çok basit bir şekilde. Adalar için de böyle bir çalışma yapılabilir. Yani adaların durumu özel zaten her lokasyona özel olarak belirlenmeli. Bu lokasyonda bu at şu kadar çalışabilmeli. Onun dışında bu atların yemleri, suları, yağmurda üstüne yağan yağmuru, karı, güneşte sıcaklığı var. Bunların da bir takım e, bir çerçeveye oturtulması lazım. Mesela... Amerika'da 30 40 dereceyi geçtiğinde sıcaklık... ...atları çalıştıramıyorsunuz. Ee, veya da... ...durduğu yerde... ...üstüne yağmur yağmaması için... ...ya da güneşin altında kalmaması için... ...korunaklı bir alan sağlıyorsunuz. Ee, ahırlarını düzenli olarak... ...denetliyorsunuz. Temiz mi, değil mi? Atların bakımını düzenli olarak... ...yapılıyor mu? Aşıları tamam mı? E, vesaire vesaire. Bunların hepsini denetleyebiliyorsunuz ama... ...bizde mesela hiç bu konu gündeme gelmiyor... Sadece gündeme gelen şey bir at öldüğünde bunun sosyal medyadan paylaşılıp sadece vicdanlara hitap eden bir takım yaklaşımla insanların bu duyguları üzerinden faytonlar kaldırılsın cümlesi oluyor insanlara böyle düşündükleri böyle hissettikleri için bir şey demiyorum ben defa onların kaldırılmasından yanayım ama şu koşullar altında bunun mümkün olmadığını bunun bir cinayet olduğunu tam tersine savunuyorum şimdi bu tartışmanın arka planında bir de şöyle bir şey de var ki hatırı sayılır bir argüman bana kalırsa hayvan emeği kullanımı yani insanın bir hayvan popülasyonunu ...emekçi haline getirip... ...kendi faydası için kullanıyor olması... ...insan hı hı. toplumuna destek için kullanıyor olması... ...bunun tabii çok farklı farklı şekilleri var... ...işte kızak köpeklerinden... Hı hı. ...atlara benzer bir şekilde taşımacılık yaptırılan... ...kızak köpeklerinden... E, ...işte engellilere destek vermek üzere... ...ya da e, psikolojik destek köpeği... ...ya da arama kurtarma hı hı. timlerinde... ...çalışmak üzere... E, ...köpeklere kadar pek çok şey var... Evet. ...bunlar böyle bir işlev için... E, hı hı. ...şey yapılan... ...barındırılan, e, emeği kullanılan hayvanlar... ...bir de... İşte bir evdeki ev hayvanı olarak, pet olarak bir dost, arkadaş ya da bir canlıyla birlikte hayat yaşamanın çerçevesi içinde olanlar var. Bu tartışmaya katılan hayvanseverlerin önemli bir kısmı bu argümanları önemsiyor ve öne sürüyor. Yani biz burada hayvan emeği kullanıyoruz, bunu kullanmamamız gerekiyor. Doğru karşılığında senin çizdiğin tabloysa şey kullanmaya başladık bugüne kadar bunu bir şekilde sönümlendireceğiz ama nasıl sönümlendireceğimizi Aynen. konuşalım. Diyorsun. Yani binlerce yıldır aramızda süren bir anlaşma var atlarla ve diğer evcilleşmiş hayvanlarla ki kaldı ki insanlığın en başarısız olduğu konulardan bir tanesi hayvanları evcilleştirmektir. Yani baktığınızda tarihine <gülüyor> çok az hayvanla bu ilişkiyi kurabilmişiz. Var olanları da doğru kullanıyor muyuz? Hayır. Tabii ki doğru kullanmıyoruz. Çok doğru bir söylem. Yani ciddi anlamda bir sömürü söz konusu. Ama bu sömürü senin için de söz konusu, benim için de söz konusu. Yani ben de bir çalışalım, emekli emekçiyim. Ücretle çalışıyorum. Sen de öylesin. Diğerleri de öyle. Biz bu durumdan rahatsız olduğumuzda ne yapıyoruz? Haklarımız için mücadeleye giriyoruz. Mücadele içine girişiyoruz. Yani birdenbire Dünyayı değiştirip istediğimiz dünyayı Yaratamadığımız ya da yaratamayacağımız için o dünyaya giden mücadele neyse Onun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz Emeğimiz üzerinden bunu yapıyoruz ee, Aynı şeyi Hayvanlar için de yapıyoruz aslında Bugün işte mecliste çok beğenmesek de Bir hayvan hakları yasamız bekliyor Şu anda unutulmuş durumda zaten O yasa seçimden önce biraz dile geldi Etti falan filan ama artık ses soluk yok Çok memnun olmasak da Eksik yönleri olsa da Kötü yönleri olsa da bir yasa var. Mecliste bekliyor. Mesela bunun çıkması için bir an önce ya da daha iyi bir yasa olarak çıkması için mücadele etmek aslında atları özgürleştirme yolunda atılacak önemli bir adım da olabilir. Ama biz buna sahip çıkmıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntımız var aslında Rauf. Biz vicdanda seçiciyiz. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum. İşte bir köpek kuyuya düştüğünde hatırlarsın geçen yıl bütün Türkiye nefesimizi tuttuk. Kuyudan köpeğin çıkarılması için dua ettik, çabaladık, uğraştık. Veya da başka işte daha birkaç hafta önce ayakları ve kuyruğu Hı -hı. kesilen bir köpek için... ...yani neredeyse ülkenin her evinde yaz tutuldu. Bu çok güzel bir şey. Ee, aynı şekilde işte yaz aylarındayız. Şimdi çok yoğun bir şekilde denk geliyorum. Mama kampanyaları yapılıyor. İşte sokak hayvanları için su koyun söylemleri var bilmem ne var bir tanesini ele alalım örneğin mama şimdi birçok hayvansever şehrin çeperindeki hayvanları beslemek için mama desteği hayvanseverlerden almak üzere bir takım kampanyalar yapıyor çalışmalar yapıyor ve birçok bu hayvanları seven bu hayvanların yaşamasını isteyen yaşam hakkına sahip çıkan iyi niyetli insanlar da buna destek oluyorlar ama şurada bir gerçeğimiz ki o verdiğimiz mamalar öğütülmüş erkek civcivlerden oluşuyor yani e, erkek civcivleri öğüterek yaptıkları mamayla biz e, başka hayvanları besliyoruz. Yani bir bütüncül olarak bakamıyoruz bu konulara bu meselelere nedense. E, sokakta her gün işkence görmüş, zulme uğramış, kedi görüyoruz, köpek görüyoruz ama hiçbirimiz kediler köpekler sokakta olmasın diye bir laf. Etmiyorsak böyle bir laf etmeye hakkımız yoksa ben bunu atlar için de böyle ol, olduğunu düşünüyorum. Yani atlar da hayatımızdan çıksın şeklindeki bir lafı kimsenin kolay kolay edememesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu oturup tartışalım Atlar hayatımızda nasıl var olsun? E, ne kadar var olsun? Onların e, ya da olmayacaksa onların var olabilmeleri için uygun koşullar nelerdir? Nerelerde sağlarız bunu? Bunları oturup konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşmadan hayvanseverliğimiz gerçekten vicdanda seçicilik oluyor. Yani gözümüzün önündekine sadece vicdanımız e, sahip çıkmamızı gerektiriyor. Ama gözümüzün görmediği aslında biraz düşünsek aklımızın bilebileceği şeyleri görmüyoruz. görmekte istemiyoruz. Ben biraz faytonlar kaldırırsın kampanyasının da bundan olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ki ye, ağzından burnundan kan gelen çatlamış bir atın yere düş. Diyor, anki görüntüsü korkunç, ee, korkunç bir görüntü ee, ve biz bunu aslında faytonlar kaldırılsın derken biraz sanki bu bizim gözümüzün önünde olmasın da ee, biz görmeyelim de ne oluyorsa olsun e, şekline dönüşüyor ee, bunun da en açık örneği işte programın başında belirttiğim gibi yabanımızdaki atlarımızın yüzde ellisi son on yılda 600 bin adet eşek at katır bu TÜİK rakamı ee, yani resmi olan rakam bunun üzerindedir emin olun ki yani birkaçla çarpın Hı. birkaç katıyla çarpın bunu bu kadar hayvan doğamızda yok oldu sadece atlar içinde değil doğamızda yaşayan balıklar kuşlar kelebekler bütün canlılar ciddi bir e, tehdit altında. Yaşam alanları çok hızlı bir şekilde yok oluyor. Çok hızlı bir şekilde nüfusları azalıyor. E, bir bütüncül olarak bakamadığımız zaman hani, e, sadece res, çerçevenin içindeki bir, birkaç resmi ya da deseni değiştirebiliyoruz ama çerçeve aynı kalıyor. Bence biraz artık bu konuyla ilgili çerçeve düşünme vakti. Çerçeveyi nasıl değiştiririz vakti? Şimdi bizi e, bu süreç eğer e, faytonların kısa vadede ya da atlı faytonların kısa ya da uzun vadede kaldırılmasının arkasından bizi bekleyen süreçte bir de büyük bir enerji problemi var aslında. Evet. E, Haluk Dreskeneli e, hı hı. Adalar'da e, Adalar Kent Konseyi'nde çalışan ve bu konunun uzmanı e, bir beyefendi kendisini tanımıyorum yazısını okudum. Hı hı. Adalara elektrikli arabalar da gelmesin başlığını taşıyan bir yazı bu. Bu yazıda. Teknik olarak e, buradaki mevcut taşımacılık sisteminin elektrikle e, nasıl, neden yapılamayacağını anlatıyor. Ve gerekli yatırım e, miktarlarını e, koymuş. 1932'de çekilmiş yer altın, şey, deniz altından geçen kablo. Eski teknoloji. Sonra iyileştirilmeler e, gerçekleşmiş ama özellikle bu bir takım akülerle çalışan e, sistemlerin... E, şarj edilmesi için gereken işte darbeli dolum dediği bir teknik şey var teknik bir terim var bu terim min karşılığı şöyle biraz basitleştirerek Anladığım kadarını anlatayım enerji uzmanı değilim ama <gülüyor> e, diyor ki bin kadar aracı Biz bir anda e, bir akşam bir gece işte kullanımdan çekildikten sonra <gülüyor> 8 saat boyunca şeye koyarsak bu mevcut adalar sistemin çökertir Kaldı evet. ki burada hani bin aracın yetmeyeceğinden de eminiz diyor. Hı hı. Bir de aslında böyle bir teknik tarafı var meselenin konuşulması gereken. Hani bugün kaldırdık. Bugün konuşmamız gerekiyor. tedrici olarak kaldırdık. Yarın konuşmamız gerekiyor. Ama galiba bir de pozitif bir şeyden söz etmek lazım. Kimsenin odalara benzinli araç götürmeyi tartışmaması da iyi bir şey. Bunun oturmuş olması hoşuma gitti yani. Ya bu... Bir tarafıyla güzel bir şey yine. Yani sonuç itibariyle adaya soktuğunuz şey dört tekeri olan, e, metal bir e, aksamı olan e, bildiğimiz yolda giden otomobil yani. Onun içinde benzin yok. Şey var. Hı -hı. E, elektrik var. Ancak eee ne fark ediyor ki yani e, şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Adalar sadece e, atların yaşadığı bir e, ekosistem değil. Adaların ekosistemi üzerinde atların çok büyük faydası da var. Mesela onların serbest kalırkenki otlama rejimi adalardaki vejetasyonu artmasını sağlıyor. Bitki Hı. çeşitliliğini sağlıyor. E, bununla birlikte... E, Elektrikli minibüsler e, adaya girdiği zaman e, benim bugün fayton sahibi olmamamın tek nedeni atlarla olan ilişkimin e, sağlıklı olmayacağıydı. Ama elektrikli araç trafiğine açılıyorsa madem adalar benim neden elektrikli bir aracım olmasın? Yani e, bir phyton, bunu kullanan bir faytoncu tırnak içinde söyleyeyim eski faytoncu diyelim ona eğer o duruma geçersek benden farkı ne? Ben yani niye ona sürekli para vereyim de ben, benim küçük bir elektrikli bisikletim olmasın. Şu anda bütün ada trafiğe kapalı olarak bunu sağlıyor. Ama öbür türlü işin içinden çıkamayacağız. Yani kafa dinlemek için geldiğimiz adada trafiğin içinde kalma olasılığımız çok yüksek olacak. Tamam. Son söz olarak bunu almış olalım. E, programı bitiriyoruz. E, bir sonraki programın zamanından çalmayalım. Peki. E, bugün adalarda faytonların, atlı faytonların geleceği ve atların geleceği üzerine konuştuk Yücel Sönmez'le. Ee, bu konuda fikri olan e, ve Yücel Sönmez'in e, 360 derece e, tersi fikri savunan e, insanlara da platformumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Yani bir e, tek taraflı bir e, fikri buradan anlatıyor olmak istemem. Keşke karşı taraftan da biri olsaydı da konuşsaydık belki daha iyi bir yol, yöntem daha iyi bir çözüm ortaya çıkabilirdi evet, ama Diyerken bunun, bunun için açık <gülüyor> evet. e, Diyerken'ı bitiriyoruz Açık Radyo 94.9'daydık canlı yayındaydık, yayın masamızda Feryal Kavil vardı, konuğum Yüzel Sönmez ve ben Rauf Kösemen e, Herkese çok teşekkürler, iyi günler İyi günler, hoşçakalın diğerken